Bölüm 1 Yeryüzü Sorumuz şu Yalnız mıyız? Evrenin derinliklerine dikili gözlerin biricik sahibi insanoğlu mu? Doğal duyularımızın birer uzantısı olan aletleri yalnız biz mi yapıyoruz? Gördüğünü ve hissettiğini anlamayı can atan beyinler yalnızca bizlerde mi var? Ve yanıt da bir olasılıkla şu Yalnız değiliz gözlem yapan ve araştıran başka türlerde bulunuyor belki de bizden çok daha etkin bir biçimde pek çok gökbilimci buna inanıyor benim inancım da bu yolda bu başka beyinlerin nerede olduğunu bilmiyoruz ama bir yerlerde bulunuyorlar neler yaptıklarını bilmiyoruz ama çok şey yapıyorlar nasıl bir şey olduklarını bilmiyoruz ama zeki yaratıklar eğer orada bir yerdelerse bizi bulabilecekler mi yoksa çoktan buldular mı eğer onlar bizi bulmamışlarsa, bizler onları bulabilecek miyiz? Daha doğrusu onları bulmalı mıyız? Böyle bir şey bizim güvenliğimizi tehlikeye sokar mı? Yalnız olmadığımızı bir kez kabullenince sorulması gereken sorular bunlar ve gökbilimciler de soruyor. Dünya dışı zekaları araştırma işi öyle yoğun bir hal almıştır ki bu sözcükleri uzun uzadıya yinelemekten tasarruf etmek için bir kısaltma bile yapılmıştır. Gökbilimciler bu işe şimdi set diyorlar. Dünya dışı zekaları araştırma. The search for extraterrestrial intelligence. Sözcüklerin baş harflerini bir araya getirerek SETi'nin Başarıyla araştırabileceği umudunu veren ilk bilimsel tartışma 1959'da gündeme geldi. O yüzden bizden başka zeki yaratıklar bulunması sorununun yeni bir konu olduğunu düşünmek doğaldır. Bu son birkaç on yılda gökbilimde kaydedilen ruhlar. Geçmişe baktığımızda görürüz ki dünya dışı zeki yaratıklar deyimi zaten vardır. Bu, her şeyin ötesinde, dünyadaki zeki yaratıklar dışındaki zeki yaratıklar bulunduğunu ve yeryüzünden başka dünyaların var olduğunu vurgular. Bununla birlikte, hemen tüm tarih boyunca, insanların büyük çoğunluğu için yeryüzünden başka dünyalar yoktu. Yeryüzü yaşayan varlıkların yurduydu. Gök, yeryüzü gözlemcilerine göre tıpkı göründüğü gibiydi. Dünyanın üzerinde asılı duran bir kubbe, Gündüz vakti, güneşin yuvarlak parlaklığının beneklediği bir mavilik, gece vakti ise yıldız pırıltılarının delik deşik ettiği bir karanlık. Bu koşullar altında dünya dışı zeki yaratıklar deyiminin bir önemi yoktur. Bunun yerine insan olmayan zeki yaratıklardan söz edelim. Böyle yapınca hemen görürüz ki bilim öncesi insanlar yalnız olmadıklarını varsaymaktadır evreni doldurduğunu sandıkları bir dünya çeşit çeşit insan olmayan zeki yaratıklar içermektedir. İnsan zekası, çeşitli zekalardan yalnızca bir tanesi değil, belki de en zayıfı ve en az gelişmişidir. Her şeyin ötesinde, bilim öncesi insan için dünyadaki olaylar anlaşılmaz ve keyfi görünüyordu. Doğal ve katı yasayı izleyen hiçbir şey yoktu, çünkü yasa evrenin bir parçası olarak bilinmiyordu. Eğer önceden tahmin edilmeyen bir takım olaylar oluşuyorsa, bu yeterli bilginin bulunmamasından değil, ama evrenin her bir parçasının özgür bir iradeyle hareket etmesinden ve oluşumun anlaşılmaz bir dürtüyle gerçekleşmesinden ileri geliyordu. Özgür irade kaçınılmaz olarak zekayla iç içedir. İradeli bir eylemde bulunmak için seçeneklerin varlığını kavramak, ve bunlar arasında seçim yapmak gerekir. Bunlar da zekanın özelliklerindendir. Bundan dolayı, zekayı doğanın evrensel bir yönü olarak düşünmek makul görünüyordu. Mitlerini iyi bildiğimiz eski Yunanlılara göre, doğanın her parçasının bir ruhu vardı. Bütün dağların, kayaların, ırmakların, göllerin ve ağaçların birer perisi bulunuyordu. Bu periler yalnızca zeki değil, Aynı zamanda üç aşağı beş yukarı insan biçimindeydi. Okyanusun tanrısı vardı. Gökyüzünün ve yeraltının da öyle. Onlara doğurmak ve uyumak gibi insansal niteliklerle, beceri, güzellik ve talih gibi çeşitli soyut özellikler yüklenmişti. Zaman ilerledikçe Yunan düşünürleri bütün bu ruhların ve tanrıların birer simge olduklarını anlayacak kadar bilgi sahibi oldular. Ve onları insansal yanlarından arıtmak için mücadele ettiler. Böylece başlangıçta Kuzey Yunanistan'daki Olimpos dağında yaşayan Zeus ve Efrad'ı daha sonra gökte bulunan bilinmeyen bir cennete aktarıldı. Aynı aktarma önceleri Sina dağında ya da eski Ahit sandığında yaşayan ve sonradan cenneti yerleştirilen İsrail tanrılarında da görüldü. Aynı şekilde ölülerin ruhlarının yaşayanlarla aynı dünyayı paylaştıkları düşünüldü. Böylece Odessa'da Odisisus, Hades'i uzak batıdaki bilinmeyen bir noktada ziyaret eder ve Yunanlıların cenneti olan Elysium çayırlarında batıda bir yerlerdedir. Sonuçta ölülerin ruhları da yer altındaki yarım istik bir cehenneme aktarıldı. Şüphesiz bu soyutlama süreci yalnızca düşünürleri safsata fikirlerin sıkıntısından kurtarmak amacıyla gerçekleştirilen düşünsel bir olgudur. Sıradan kişiler bundan pek az etkilenmiştir. Böylece Yunan filozofları yağmurun nedenlerini üzerine ne düşünmüş olurlarsa olsunlar, eğitim görmemiş sıradan bir çiftçi Aristophanes'in bir oyununda alayla söz ettiği gibi yağmurun yağmasını Kalbur'dan işeyen Zeus'a bağlamıştır. Bugün Birleşik Devletler'de meteoroloji karışık bir çalışma gerektirir. Havadaki değişiklikler son derece karmaşık yasaları izleyen doğal bir olgu olarak ele alınır. Ne yazık ki şimdi bile bunları tümüyle anlamış değiliz ve ancak ortalama bir kesinlikle tahmin yapabilmekteyiz. Bununla birlikte pek çok Amerikalı için kuraklık Tanrı'nın bir isteğidir ve yağmur yağması için sürüler halinde kiliseye dua etmeye giderler. Sanki Tanrı'nın planları son derece basit ve önemsizdir de insanların istemesiyle onları değiştirecektir. Mitolojinin Tanrı'larını ve mabutlarını, doğaüstü olarak düşünmeye alışkınızdır. Ama terimin yerinde bir kullanışı değildir bu. Hiçbir kültür, mitoloji kurma evresinde bizim çağdaş doğa yasası kavramımıza sahip değildir. Bu bakımdan gerçekte hiçbir şey doğaüstü değildir. Tanrılar ve mabutlar yalnızca insanüstüdür. Onlar insanların başaramayacağı işleri başarırlar. Doğa yasalarının hiçbir koşul altında çiğnenemeyeceği kavramını ortaya koyan yalnızca modern bilimdir. Çeşitli sakınım, konservasyon yasaları, termodinamiğin yasaları, Maxwell yasaları, kuantum kuramı, görecelik ve belirsizlik ilkeleri… İnsanüstülük kolayca anlaşılabilir. Çünkü örnekleri boldur. Adın hızı, filin gücü, kaplumbağanın uzun ömürlü oluşu, devinin dayanıklılığı, yunusun yüzüşü insanüstüdür. Bazı insan olmayan varlıkların insanüstü üstü ile sahip olabilecekleri de kavranabilir. Bununla birlikte doğa yasalarını aşmaya yani doğaüstü olmaya bilimin yorumladığı evrende, bilimsel evrende izin verilmez. Biz kitabımızda bu evrenle meşgul olacağız. İnsanların şuna ya da buna olanaksız demeye hakları olmadıkları, doğaüstü olarak adlandırılan bir şeyin sınırlı ve yetersiz bilgiden dolayı böyle tanımlandığı kolayca ileri sürülebilir. Her bilim adamı, var olan bütün doğa yasalarını bilmediğimizi, Doğa yasalarının bütün inceliklerini ve sınırlarını tümüyle anlamadığımızı kabul etmek zorundadır. Bildiğimiz pek az şeyin ötesinde, çelimsiz kavrayışımıza doğaüstü görünebilecek ama yine de var olan pek çok şey bulunabilir. Çok doğru ama şunu bir düşünün. Bilgisizlikten yolu çıkarak hiçbir sonuca varamayız. Her şey olanaklıdır çünkü çok az şey biliyoruz ve bu budur ya da bu bu değildir. Deme hakkımız yoktur. Dediğimiz zaman bütün mantık orada durur. Hiçbir ayıklama yapamayız. Hiçbir şey ileri süremeyiz. Bütün yapabileceğimiz sözcükleri ve düşünceleri sezgi ya da inanç temeli üzerinde bir araya toparlamaktır. Ve ne yazık ki görünüşe göre aynı sezgi ya da inancı paylaşan iki insan yoktur. Yapmamız gereken nedenli gelişi güzel görünse de kurallar ve sınırlamalar koymaktır. Ancak... O zaman bu kurallar ve sınırlamalar içinde neler söyleyebileceğimizi keşfedebiliriz. Bilimsel görüş, yalnızca şu veya bu şekilde herkesce gözlemlenebilen olguları ve bu gözlemlerden çıkarılabilen genelleştirmeleri biz bunlara doğa yasaları diyoruz, kabul eder. Böylece atomların alt parçacıklarının etkileşimlerini ve sonunda da bütün olguları kontrol eden dört kuvvet alanı vardır. Bunlar keşfedilme sırasına göre yerçekimsel, elektromanyetik, kuvvetli ve zayıf nükleer kuvvetlerdir. Şimdiye dek bu kuvvetlerin biri ya da öbürüyle açıklanamamış hiçbir olay gözlemlenmemiştir. Bu saydıklarımdan başka beşinci bir kuvvetin bilim adamlarınca ortaya atılmasını gerektirecek bir olguyla karşılaşılmamıştır. Gözlemlenmemiş olsa da beşinci, 6. ya da daha fazla etkileşimlerin bulunduğu rahatça ileri sürülebilir. Ama eğer gözlemlenemiyorsa, eğer herhangi bir şekilde kendini belirtmiyorsa bundan söz etmek bize belki bir fantezi yaratmak zevkinden başka bir şey kazandırmaz. 5. 6. ya da daha fazla türde kuvvetin gözlenebildiği ancak bu gözlemin bazı kişilerce ve önceden tahmin edilemeyen koşullarda yapılabildiği de rahatlıkla ileri sürülebilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kayalık dağlarında zümrütten yapıldığına ama benden başka herkese alelade kayalardan yapılmış gibi göründüğünü söyleyebilirim. Bu iddiamı çürütemezsiniz ama bunun ne değeri vardır ki? Değersiz olmasının ötesinde bu tür iddialar halka genellikle öyle sıkıcı gelir ki bu konuda ısrar eden kişi delilikle damgalanır. Bilim yalnızca yeniden oluşturulabilen olgularla ve belirli sabit koşullar altında normal zekaya sahip herkes tarafından yapılabilen gözlemlerle uğraşır. Mantıklı bir adamın kabul edebileceği gözlemlerdir bunlar. Gerçekte mantıklı insanların üzerinde uyuştukları insan zekasının faaliyeti içindeki tek alan bilimdir ve mantıklı insan bu alanda yeni kanıtlar geliştikçe düşüncelerini değiştirir politika, sanat, edebiyat, müzik, felsefe, din, ekonomi ve tarihte ise bu listeyi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz, mantıklı insanlar birbirleriyle yalnızca uyuşmazlık göstermekle kalmazlar. Üstelik bunu kimi zaman büyük bir tutkuyla yaparlar ve düşüncelerini de asla değiştirmezler. Tabii ki bilimsel dünya görüşü bize kusursuz bir biçimde eski zamanlardan kalmış değildir adım adım keşfedilerek ortaya çıkarılmıştır. Henüz tamamlanmamıştır ve belki de hiçbir zaman tümülü tamamlanmayacaktır. Yeni incelikler, değişiklikler ve eklemeler başlangıçta hayal gibi görünebilir. Kuantum ve görecilik kuramının başına gelmiştir bu. Ama bu tür şeyleri sınamak için bilinen iyi yollar vardır. Eğer kuramlar bu sınavlardan geçerse kabul edilir. Test yöntemleri her zaman basit ve kolay değildir. Ayrıca test sırasında tartışmalar doğabilir ve karar gereksiz bir şekilde gecikebilir. Yine de sonunda bir karar verilecektir. Çünkü araştırma ve yayınlama özgürlüğü oldukça bilimsel düşünce kendisini düzeltici bir özelliğe sahiptir. Sınırsız bir para ve yer olmadan mutlak özgürlükten emin olmak tabii ki güçtür. Bizi bu kitapla meşgul edecek olan, insan dışı zekalar tartışmasında ne perileri, ne ilahları, ne tanrıyı, ne şeytanı, ne de gözleme, deneye ve mantığa gelmeyen başka şeyleri hesaba katacağız.